Ama. Dünyaya fotoğrafça bir bakış Hazırlayan ve sunan Murat Yanık Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir ramada birlikteyiz. Bugün yanımdaki konuğum, aynı zamanda hocam kendisi, Sayın Hilmi Etikan. Türkiye'de kısa film denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Hilmi Etikan. Belgeselci, fotoğrafçı, sinemacı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ee... bulduk. Bugün biraz farklı bir program yapacağız. Belgesel fotoğraftan çok videodan, filmden, belgesel filmden, kısa belgesel filmden konuyu açıp sohbetimize devam edeceğiz. Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Hilmi Bey'in kısa bir geçmişi ve Türkiye'de kısa film olgusu üzerine yapılmış bir belgesel program blogumuz amaradyo.blogspot.com'dan izlenebilir. E, bu hafta sıra dışı fotoğrafçı Ami Vitali e, blogumuzu ağırlıyoruz. Çalışmalarından geniş bir seçkide blog yerini almış durumda. Evet, amaradyo.blogspot.com'u e, ziyaret edin efendim. Öncelikle e, hocam, e, yoğun bir tempoyu geride bıraktınız. Festival yeni bitti. Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali'nden bahsediyoruz. E, nasıldı festival? E, katılım nasıldı? Nasıl geçti genel anlamda? İyi, i̇yi geçti. Her yılda geçiyor. Bu yılda iyi geçti. Büyük bir aksilik yaşamadık. Ee, beklediğimiz sayıda da seyircimiz vardı, izleyicimiz Hı -hı. vardı. Bir hafta sürüyor yaklaşık festivalimiz her yıl. Ee, bu yılda yine öyleydi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden kısa filmler gösterdik. Bu internet, sağ olsun internet olana bize dünyanın her köşesine ulaşabilme şansını veriyor. Festivalimizi her yerde duyurabiliyoruz. Bu da bizim festivalimize renk katma açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani işte Arjantin'den, Küba'dan, Brezilya'dan, Hindistan'dan, Japonya'dan, her yerden festivalimize film geliyor. Bu de 500'e yakın e, film başvurdu. 500-550'e yakın film başvurdu. Tabii ki zamanımız ve salon sayımız yeterli olmadığı için bir önerime yapmak hmm. gerekiyor. E, bu adedi Türkiye'den başvuran filmler dahil 200'e indirdik ve bu 200 filmi Üç ayrı salonda gösterdik. Hı hı. Ee, her filmi de iki kere tekrarladık. Peki bu süreç içerisinde e, ya da önce şunu sorayım, festivalin kısaca tarihçesinden biraz bahseder misiniz? Festival şöyle başladı. Önce ben İfşa üyesiydim. İstanbul hı hı. Fotoğraf Sinema Amatörleri üyesiydim. 1970 işte 78 79 yılında üye oldum İfşa'a. O zaman e, yurt dışından yeni dönmüştüm ve e, yurt dışındaki amatör sinema çalışmaları içerisinde bulunmuştum. İpsak'a geldikten sonra e, dedik ki e, niye Türkiye'de film çalışmaları yok? Fotoğraf ağırlıklı bir e, dernek görünümündeydi. Bizden önce neler yapıldı bilmiyorum ama tabii o zaman video kameralar olmadığı için son derece sayısı az. 8 metrelik kameralar var. Bunlar genellikle zengin ailelerin ellerinde Hı -hı. yani amatörlerinden ziyade zengin ailelerin ellerinde. Çünkü yurt dışından falan getirtiliyor. E, filmleri pahalı. E, genellikle de bu zengin kişiler... Işte ...yurt dışı gezilerini falan gittikleri zaman... ...kendi anılarını bir şey yapmak için... ...saptamak için, için bu kameraları kullanıyor. O bakımdan çok da yaygın bir... ...bugünkü gibi e, film stoğu da yoktu. Hı hı. Türkiye'de. İşte yavaş yavaş orada... E, ...film çalışmaları başlattık. Ulusal bir yarışma düzenledik. İfsak kısa film yarışmasını düzenledik. Ve oraya... Ee, gelen filmleri seyirciyle buluşturmaya başladık. Tabi o zaman sessiz filmleri göster, Yani 8 metrelik filmler gösteriyor. Mesela Mustafa Altokların falan filmleri gelmişti. Onlar da 8 metrelik hatırlıyorum. Ses yok. Ses yapılamıyor üstlerinde. Sessiz. Tek kopya. Hı hı. Koptuğu zaman e, koptuğu zaman yapıştırıyorsun ama yapıştırmak için tabi her iki taraftan da kesmen gerekiyor. Yani bir film her gösterişte kısalıyor. Orijinal 10 dakikaysa bir zaman sonra, bir sene sonra <gülüyor> o film 8 dakikaya payınıyordu. Ee, bu olanaklarla başladık ve 10 yıl kadar e, ulusal çapta devam ettik. Sonra 10 yıl sonra uluslararası yapalım biz bu işi artık. Yani dünyada ne yapılıyor bir de onları görelim dedik. Yani biz kendi yaptıklarımızı görüyoruz ama dünyada insanlar kısa film olarak neler yapıyorlar dedik. Çünkü o zaman televizyon yok. E, internet yok. Yani izleme olanağı yok. Ve Frans Kültür Merkezi'nin o zaman katkısıyla beraber e, Frans Kültür Merkezi'nin salonunda da Taksim'deki uluslararası bir boyutta taşıdık festivali. Halen de sanırım Fransız Kültür Salonu festivalin gösterim salonlarından hala salon olarak devam ediyor. O zaman çok küçük bir salondu. Hı hı. İnsanlar içeri giremezlerdi. Sonra ifsak yönetimi bir ara bu işten vazgeçti. Bu festivali sürdürmek istemedi. Ondan sonra da biz bağımsız olarak bir tertip komitesi olarak yani uzun yıldan beri neredeyse 10-15 yıldan beri de biz ayrı bir tertip komitesi olarak bu festivali sürdürüyoruz. Belgesel film festivalinin neresinde nasıl ve şey zaman içerisinde bir artış ya da bir azalma belgesel film anlamında söz konusu mu? Şimdi Türkiye'de belgesel film üretiminde artış var hı hı. ama bizim festivalimizde çok büyük bir yer tuttuğunu söyleyemeyiz. Hı hı. Çünkü bizimki kısa film festivali adı üzerinde kısa film festivali o bakımdan kısa belgesellere yer veriyoruz. Hı hı. Ee, belgesellerin çoğu aslında 30 dakikanın üzerinde 40 dakika, 50 dakika, 60 dakikalık çalışmalar olduğu için Bizim festivalimize az sayıda film başvuruyor Yurt dışından belgesel almıyoruz Sadece Türkiye'den belgesel filmler alıyoruz Zaten bir yarışma bölümümüz var ee, Kısa film yarışması, ulusal yarışma Orada dağlardan bir tanesi de belgesel Orada gösteriyoruz Ama kısa belgesel çekmek tabii daha farklı bir şey olduğu için e, Çok daha hani Çekilen belgesellerin içerisinde kısa belgeseller açıkçası çok fazla yer tutmuyor. E, hocam fotoğrafla ve sinemayla ilişkiniz epey bir eskiye dayanıyor. Bunun öyküsünden kısaca e, bahsedebilir misiniz? Nasıl bir evet, başlangıç oldu sizin için? E, Bahsediğim 1973 yılında ben Hacettepe Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Hı. sinema eğitimi yapmak istedim Türkiye'de. Hı. Fakat okul yoktu. Yani sinema eğitimi alabileceğim hiçbir yer yoktu. Şu an 25 tane olduğunu söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Hiç yoktu o zaman. Sadece Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi basın Yayın yüksek okulu vardı. Orada da teorik anlamda bir çalışma vardı sanıyorum. Ama ben işin pratiğini öğrenmek istiyordum. Ve Fransızca bildiğim için Fransa'ya gittim. Ve orada sinema eğitimine başladım. Şimdi bu arada... 1973'lü yıllar bu yıllar 73-74'lü yıllar Paris'te küçük bir odam var böyle çatı katında orada yaşıyorum tek bir oda ee, ve de Fransa Türkiye'li öğrenciler birliği var. Hı -hı. SCT diye bizim DISK'in e, muadili olabilecek bir federasyon, işçi federasyonu var, sendika federasyonu var oralara gidip geliyorum ve orada da e, bir takım şeyler oluyor. Yani işçiler yürüyüş yapıyorlar, grevler yapıyorlar oradaki yani Türk Türkiye'den gitmiş işçilerin içinde oldukları sosyal faaliyetler var. Ve bunlar belgelenmiyorlar genellikle. Ben onları belgeleyebilmek için e, bir tane fotoğraf makinesi satın aldım. Zenit. O zaman Zenit daha yeni çıkmıştı. En ucuz makine oydu. Zaten çok e, ekonomik olarak zorlandığım bir dönemde. Bir tane ondan satın aldım. Bir tane küçük bir agrandisör aldım. E, ve o, odamı onu kurdum. Yani elektrikle böyle küçük bir elektrik sobasıyla ısınan bir odaydı. Hatta duvarlara böyle gazete kağıtları kaplamıştım. Çünkü bu hizmetçi odaları bunlar. En üst katlı, çatı katında ve çok soğuk oluyor. Hı -hı. Orada negatifler çekmeye başladım. Yani e, siyah beyaz fotoğraflar çekmeye başlamıştım. İşte, işçi eylemlerinden, grevlerden, sosyal oradaki insanların Hı -hı. sosyal yaşamlarından belgesel fotoğraflardı. E, bunlar gecede geliyordum. Odamda gece olması gerekiyordu. Çünkü ışık karanlık karanlık olması gerekiyordu. Soğuk olduğu için banyo yapmak zor oluyordu. Rezistansla ısıtmak ya. Biliyorsun çok böyle evet. ısı önemli banyoda. İşte onları yapıyordum ve böylelikle başladık. Yani, yani siyah beyaz e, fotoğraflar basıyordum. Çekiyordum basıyordum. Ve bunlar işte o zaman orada çıkan Fransa'daki dergilere, Türkiye'deki dergilere ulaştırmaya çalışıyordum. Böyle başladı. Sonra da dia çekmeye başladım. Slide çektim ve kendim onları da orada. O zaman slide... Banyoları, diğer banyoları on tane banyodan ne geçiyordu? Yani on tane sıvın içine girip gel, geçip, girme, çıkması gerekiyordu filmlerin. Onları yaptım, onlar da başarılıydım. Aslında zor bir banyo, renkli banyo yapması, slide banyosu yapması. Yani fotoğrafa başlangıç öyle oldu diyebiliriz. Ee, hocam, şimdi kısa filmden biraz bahsedelim. Ee, kısa filmin bir anlatım e, dili olduğunu ifade edebiliriz galiba. Ee, sinemanın anlatım dilinden farklı mı kısa filmin anlatım dili? Kısa film şimdi teknik olarak çok farklı değil. Aynı teknik kullanılıyor. Aynı teknik kullanılıyor. Aynı kameralarla yani aynı işte ışık bilgisiyle, aynı kompozisyon bilgisiyle çekiliyor. Ama e, şimdi kısa filmin, senle de bir çalışma yaptık biliyorsun. Hı hı. Kısa filmin süresi çok kısa. Çok kısa olduğu için başarılı kısa filmler de bence 7-8 dakikalık filmler 11 dakikalık yani 10 dakikalık bir 30 dakikalık 40 dakikalık değil de 30 da 7-8 dakikalık filmler. Şimdi bu kadar kısa zaman içerisinde anlatmak istediğin öykü artık klasik öykünün dışında çıkması gereken bir öykü oluyor. İşte bildiğimiz çok klasik senaryolar bu tür hikayeyle uymuyor. Neden uymuyor? Çünkü bu kadar kısa zaman içerisinde karakterleri yaratmak, onları seyirciyle özdeşleştirmek, bir hikayeyi sonuçlandırmak e, pek mümkün olmuyor. Pek de inandırıcı olmuyor. O bakımdan çok daha çarpıcı, e, birebir böyle bir öykü anlatmayan ama bir durumu, bir durumu saplayan ve seyirciye bunu çok etkili bir şekilde, şok edecek bir şekilde yansıtabilen kısa filmler... Çok başarılı oluyor. Dünyanın her tarafından bu filmler özel bir ilgi görüyor. Tabii bunun dışında klasik hikaye anlatan şeyler de var. Kısa filmler var. Şimdi mesela Nuri Bilge Ceylan'la da ya da diğer işte sonradan uzun metraja geçmiş yönetmenlerle de biz konuşmalar yaptık belgesel nedeniyle. Onlar da söylediler. Yani dediler ki kısa film çekmek daha zor. Gerçekten daha zor. Çünkü çok yoğun bir zaman içerisinde bir takım şeyleri seyirciye aktarabilmek güç. O bakımdan kısa film aslında sinemanın en zor alanlarından bir tanesi bunu herkes eee uzun metraja geçenlerde kabul ediyorlar. O bakımların ayrı bir anlatım şekli ve ayrı ayrı bir dili var. Mesela şimdi Next Floor diye film göstermiştik biz iki sene önce hatırlıyorum gösterdim. Hani Birebir böyle çok somut bir hikayesi biliyorsun. Yani Hı -hı. klasik bir hikayesi yoktu ama e, Bourgeois'in bütün katmanları da Hı -hı. bir masa etrafında Hı -hı. bir araya geliyordu işte e, askeri, bürokratı, Hı -hı. din adamları, e, hepsi ve bunlar böyle vahşi bir şekilde yemek, yemek yedikçe diyorlar. göçüyorlardı aşağıya, ve iş, aşağıya, evet aşağıya, şeyler de onlara e, orada bir işçi sınıfını temsil eden garsonlar da hizmet ediyordu. Hatırlıyorsunuz. Hatırlıyor. Mesela bu film unutulmuyor. Bu tür filmler e, ...unutulmuyor. Hı -hı. E, kısa filme de... ...bu tür öyküler daha yakışıyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Bu noktada şunu da soracağım. E, tamam kısa filmin... E, ...çarpıcı ve zeki olması... Evet. ...kısalığı... E, e, ...açısından önemli. Kısa belgeselde de... ...aradığımız bir şey var mı? Yani klasik... ...anlatımından farklı mı olmalı kısa belgesel? Biraz öyle olması gerekiyor. Onu da izleye izleye... ...gördük. Yani... E, ...kısa bel... Çünkü bir şey anlatmaya... ...kalktığınız zaman aslında kısa... ...bir süre yeterli olmuyor. Hı -hı. Biraz daha uzun bir zaman istiyor. ben mesela Benim de çektiğim belgeseller var. 60 dakika sürüyor, 90 dakika sürüyor. O anlatım ve o konular kısa belgeseller uymuyor. Kısa belgeseller biraz daha şiirsel. Hı hı. Daha az e, söz içeren, görüntüye daha çok ağırlık veren e, filmlerden oluşuyor. Hı hı. E, yani mesela Göl'ün Kadınları diye filmi göstermiştik biz bundan birkaç yıl önce. İşte Bursa'daki Ulubat Gölü'mü diyor? Bir bir gör var. Şimdi adını yalnız söylemiyorum. Orada e, kadınların balıkçılık gördeki balıkçılık yaşamlarını anlatan bir belgeseldi. Yani daha ziyade görüntülerle arada tabii ufak tefek röportajlar vardı ama daha ziyade görüntülerle o insanların yaşamları böyle lirik, şiirsel bir e, belgeseldi. belgeseldir. Yani Ve bu Türkiye'ler daha kısa, kısa için, kısa daha, için daha uygun oluyor. Evet. Sizin belgesellerinizden biraz bahsedelim istiyorum. Biz geçtiğimiz haftalarda kentsel dönüşüm konusunu işlemiştik hı hı. ama da. Ee, sizin de Tarlabaşı adlı bir e, belgeseliniz var. Birçok ödül almış da bir belgesel aynı zamanda. Filmi siz 1989 senesinde çekmişsiniz. Biz 2010 senesinde halen bir yok oluşu 89 konuşuyoruz. 89'a mı çekmişim, yani. Evet bayağı oldu. 30 dakikalık bir film. Bir öyküsünü anlatır mısınız hatırladınız? Tabii kadarıyla. o zaman... Ee... Bu tarlabaşı yıkımları gündeme geldi. Dalan belediye başkanı. Hı hı. E, bayağı da bir yıkıldı bildiğim. Bayağı böyleyle. da bir yıkıldı tabii. Şimdi de kalanları... E, Şimdi kalanları işte yıkıyorlar. Ha. E, yıkmaya hazırlanıyorlar. İşte onun yıkılmaması için belli bir mücadele veriliyor. Tarlabaşı yıkımları e, söz konusuydu. Ve Mimarlar Odası İstanbul Şubesi de bu yıkımlara bir taraftan e, dur diyebilmek için... E, yasal prosedürü işletiyordu. Bir taraftan da e, bu konunun belgelenmesi için çaba sarf ediyordu. Bir yerde işte buluştuk. E, nasıl bir araya geldiğimizi tam hatırlayamıyorum ama bir yerde buluştuk. Ve biz e, Tarlabaşı olayını belgelemeye başladık. Yani her gün elimizde kamerayla. Hatta 3-4 kameralı çektik biz onu. Önce bir normal 8 kameralar vardı. Onlarla başladık. Sonra Umatik kameralar çıktı. yani Bir süreç içerisindeydi. Onlarla devam ettik. Ee, kiralıyorduk kamerayı. Ee, Vipsaç'tan kiralıyorduk o zaman. Ve kamerayı bize vermek istemiyorlar. Çünkü toz toprak içine kalıyordu kamera o yıkımlar sırasında. Böyle işte gün gün e, o olayı belgeledik. Önce binaları çektik yıkılmadan önce. Hangi yerlerin yıkılacağı zaten belliydi. Ondan sonra yıkımlarını çektik. Ondan sonra ona da bir yorum kattık. Ve ee, e o zaman işte tarlabaşı, tarlabaşı diye Feride Çiçekoğlu e, senaryosunu yazdı. Şener Özler ve Feride Çiçekoğlu. Böyle bir film ortaya çıkarttık. Ee, tabii şimdi bu çok güncel bir şey olduğu için bu, Avrupa'da da çok yıkılmış. Bir zaman çok yıkılmış. E, böyle bilinçsiz yıkımlar yapılmış. E, o bakımdan çok güncel bir konu. Şimdi bu film, Tarla Başı filmi işte İngilizcesi yapıldı, Fransızcası yapıldı. Bildiğim kadarıyla dünyada ya yani birçok üniversitede mimarlık fakültelerinde de ders filmi olarak gösteriliyor. Teknik olarak bir takım sorunları olduğunu inanıyorum. Ben yani çünkü çok zor çektik. Ayak bulamadık. Kameralarımız çok iyi değildi. Soğuktan bataryalarımız bitiyordu, şarj edemiyorduk falan. O tür sıkıntılar yaşadık. Hatta bir helikopter böyle çekimi var. Onu da korsan çektik. Başka bir iş aldık işte kamerayla onu çektik. Ee, yani korsan bir çekim helikopter çekimi de ee, öyle bi bitirdik Burada herhalde şu nokta önemli e, sosyal oluşumları mesela mimarlar odası dediniz evet. e, bir yönlendirmesi bir hassasiyetinden doğan bir hani belgeleme ihtiyacı söz konusu. Tabi hala yapıyoruz onu zaten. Evet e, hani diğer belki e, sosyal oluşumlara sivil toplum örgütlerinin de e, fotoğrafa ve e, belgesele e, videoya e, birazcık daha e, belki önem vermesi e, şu aşamada önemli. Çok önemli e, evet. 80 öncesi sendikalardaki e, fotoğrafik oluşumlardan biraz bahseder misiniz bildiğim kadarıyla görevli olarak? Evet. Şimdi ben yurt dışından döndükten sonra Hı? disk Devrim İşi Sendikaları, Konfederasyonu, Mertar'daydı o zaman yerleri. E, foto film merkezi kurmak istiyorlardı ve... Benim bu işi üstlenmemi istediler. Ben de seve seve kabul ettim. Yani gelir gelmez şeyden, yurt dışından askerliğim vardı 4 aylık. Onu yaptım hemen işte fotofilm merkezinde çalışmaya başladım. Daha önce orada Şakir Bıyıklı diye bir arkadaşımız vardı. O da çok iyi çalışmalar yapmış. Belli bir arşiv oluşturmuştu. işte ben de onun yanına katıldım. Sonra İbrahim Akgürek Fotoğrafçı İbrahim Akgürek bize katıldı. Ferhat diye bir arkadaşımız vardı. Böyle 4-5 kişi bir foto film merkezi kurduk. Diske bağlı e, sendikaların. Tabi bir sürü senika diske bağlıydı o zaman. E, bugün de hala öyle. E, onların etkinliklerini Fotoğraflıyorduk. Bir özel etkinlikler oluyordu. Bir de toplu diskin yapmış olduğu etkinlikler oluyordu. Büyük mitingler gibi. Mesela o zaman e, bir MES, Madeni Eşya Sendikacıları Sendikası vardı. Başında da Turgut Özal vardı. E, o zaman Madeni sendikasıyla bu sendika arasında çok büyük bir grev, şey yaşa toplu sözleşme ve grev dönemi yaşandı mesela mesk grevleri de geçer o dönem. Ee, birçok yerde aynı anda greve çıkıldı. Onlar lokavt ilan ettiler. İşte biz bütün işte sanatçılar destek verdiler, kadınlar destek verdiler. Biz bütün bu aşamaları belgeliyorduk. Ee, tarihleriyle e, şey yapıp e, sınıflandırıp belli bir arşiv içerisinde ...bir yere koyuyorduk. Sonra da bunlardan da filmler yap. Mesela Meskire bir film oldu. Hı hı. Ee, 1 Mayıs 1977'de o... Onu soracaktım. E, Kanlı 1 Mayıs'ta e, da, onu da Evet, hı. Onu da biz çektik. Dört kamerayla çektik. İşte Gani Turanlı vardı, Fevzi Tuna vardı, ben vardım. Ee, değişik açılardan çektik. Sonra onları ben kurguladım ee, ve bir film çıkartmıştık. Evet. Hı. Şimdi bir, yine bir soruna değinmek istiyorum. Özellikle kısa filmcilerin e, ve hatta belgeselcilerin problemi gösterim ve izleyiciye ulaşma. Bu konuda e, zorluklar neler? Nasıl aşılabilir sizce? <gülüyor> Bunları artık hani bir sinemada kısa film göstermek bir rüya gibi bir şey herhalde değil mi? Evet. Yani bu dünyada da böyle Hı -hı. aslında. E, çünkü... Kısa film seyircisi özel bir seyirci. Yani çok böyle çok yaygın bir seyircisi yok açıkçası. O bakımdan gösterim yerleri genellikle şimdi belgeseller için uzun belgeseller aslında şeyde yer almaya başladı. Evet, Sinemalarda yer almaya başladı. Ee, özel bir seyirci var ve en önemli yerleri gösterim yerleri festivaller. Festivallerde gösteriliyor kısa filmler. Ticari birkaç defa denendi. Mesela ünlü yönetmenlerden kısa film yapmaları istendi biliyorsun Murat. Onlar <gülüyor> paket haline getirildi, getirildi falan. Ama onda da şöyle bir sorun oluyor galiba. Seyirciler buna hazır olmadığı için şimdi gidiyor 10 dakikalık bir hikaye izliyor. Tam ona konsantre olmadan o bitiyor. Arkasından 15 dakikalık başka film başlıyor. Yani tam böyle bir bağlantı kuramıyor filme. Kesik kesik oluyor. Belki ondan mıdır nedir bilmiyorum. Ama ticari alanda şey e, pek e, ...kısa film gösterir yok. Dünyada da yok. Ama şöyle bir şey var... ...işte bazı sinemalarda... ...her uzun metrajdan önce... ...kısa metraj gösterme... ...şey vardı. E, geleneği vardı. O da çok fazla yaygın değil ama... ...bazı yerlerde yapılıyor diyor. Biliyorum. Fakat orada da kısa filmin işte 7-8 dakika olması gerekiyor. Yani bir uzun metraj filmin başına kalkıp da 20 dakikalık 30 dakikalık bir film koymak olası değil. 35 metre gösterilmesi gerekiyor. Yani film 35 metre hazırlanması gerekiyor. Çünkü sinema salonunun 35 metre gösteriliyor. Altyapısı ona göre ayarlanmış. Ama şunu da söyleyebiliriz. Tabii kısa filmler her ne kadar ticari sinemalarda gösterilmiyor olsa da başarılı kısa filmlerin birçok uzun metraj filmden daha fazla seyirciyle buluştuğuna inanıyorum ben. Yani çünkü eee... Çok festival var ve bunların çok ciddi izleyicileri var. Yani mesela Fransa'da 80'den 90'dan daha da fazlaydı. Şimdi sayısı düştü. Kısa film festivali var. İşte Avustralya'da var. Yeni Zelanda'da var. Yani bizim uzun metraj filmlerimizin mesela bu ülkelerde gösterilmesi, o ticari ayağa girmesi zor. Hı hı. Ee, daha zor. Ama bir kısa film, iyi bir kısa film, bütün bu ülkelerin festivallerini çok rahatlıkla dolaşabilir. oradaki seyircilere buluşabilir. Ee, buluşabilir. Ben Klanmorea Film Festivali var. Çok büyük Fransa'da gitmiştim. Yani bir salondan çıkıp ki çok büyük emek sineması gibi böyle büyük salonlardan 4-5 tane bir seanstan çıkıp diğer seansa gitmek istediğimde kapıda kalıp içeri giremiyordum ve biletliydi. Yani ücretliydi Hı -hı. E, girişler. Yani onun da bir seyircisi var. Aslında kısa film az izlenmiyor ya da belgesel az izlenmiyor diye düşünüyorum. Ama ticari dolaşımda olmadıkları Hı -hı. için ticari dolaşımda olmadıkları için basında da üst, üstlerine fazla yazı yazılmıyor. Hı -hı. Fazla yorum e, getirilmiyor. O bakımdan böyle sessiz sedasız biraz ...dipten gidiyorlar. Sinema gibi kısa filmde bir meslek olur mu bir gün gibi bir sorun vardı ama... Olmaz. ...cevaplamış olduk. Yani şöyle olmaz, kurmaca dalı olmaz. Ama animasyon dalı olabilir. Yani Aynen. canlandırma filmler yapıyorsan kısa... ...bundan para kazınıp bir meslek haline dönüştürebilirsin. Belgesellerde olabilir. Belgeselde işte tanıtım filmleri çekebilirsin. Kısa belgeseller çekebilirsin kurumlar için falan. Ama kurmaca da pek öyle bir şansı yok. Şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben bir kitap paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Kitabın ismi değiştirmek için video. Gör, filme, çek, değiştir. Orjinal ismi video for change. Derleme bir kitap. Versus yayınlarından çıkmış. Ben şiddetle videoyla, belgeselle ilgilenen dinleyicilerimize bu kitabı tavsiye ediyorum. Ee, şimdi bir müzikle programımızı sonlandıracağız. Ee, Hilmi Hocama çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, müziğimizi şimdi diye, beraber dinleyeceğiz. Rumbarcil'in radyo tarifadan dinliyoruz. El siquiera un día en que como se la lleva al río como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pescaba, corcho con corcho, caña con caña, tú la reina de mi entrada. Ya no te quiero hay como se la lleva el río como se la lleva el agua la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho caña con caña, tú eres la reina de mi entra. Me quisiera, gitana, si me quisiera, te compraría en Granada cueva mare que gusta palito Aquí lo que te gusta, amor, a un palito de ron. Oh. Ama. Dünyaya fotoğrafça bir bakış <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Murat Yanık